Savaş esnasında ashabtan Mücezzer İbni Ziyad, Efendimizin eman verdiği isimlerden birisi olan Ebu'l-Bahteri ile karşılaşmıştı. Verilen talimatları çiğnememek için o kadar duyarlıydılar ki, Hazreti Mücezzer savaşın bu en kızgın anında bile Ebu'l-Bahteri'ye şöyle seslenecekti. Tesurullah! Bizim seni öldürmemizi yasakladı! Bunu duyan Ebu'l-Bahteri, ...bir miktar rahatlamıştı. Ancak o yalnız değildi. Mekke'den bu yana birlikte yol arkadaşlığı yaptığı... ...dostu Cünade i̇bn Müleyhe de onunla birlikteydi. Ve... Peki... ...arkadaşımın durumu ne olacak? ...diye sordu. Hazreti Mücezzer... Arkadaşın için böyle bir eman yok. Vallahi de biz arkadaşının peşini bırakmayız. Resulullah... ...bize sadece seninle ilgili talimat verdi. ...şeklinde cevaplayınca Ebu'l-Bahderi... Öyleyse ben de arkadaşımı kendi haline bırakamam. Vallahi öleceksem ben de onunla birlikte ölürüm. Hem sonra benim için Mekke kadınları... ...hayatta kalabilmek için arkadaşını yalnız bıraktı diye söylenirler. Dedi ve kılıç sallamaya devam etti. Bir taraftan da şunları söyledi. İbn-i ...sağ salim yoluna devam edecek. Veya... ...ölünceye kadar... ...arkadaşını... ...asla teslim etmeyecektir. Asabiyet damarı yine öne geçmiş Şevul Bahteri... ...bütün hırsıyla kılıç sallıyordu. Nihayet... ...Hazreti Mücezzer'in yaptığı bir hamle neticesinde... ...isabet eden bir kılıç darbesiyle... yere Mücezzer i̇bn Ziyad... ...ne yapacağını şaşırmıştı. Bir taraftan sevinmek istiyordu... ...çünkü küfür adına bir çam daha devrilmişti... ...ancak üzüntüsünü de üzerinden atamıyordu... ...zira efendimizin uyardığı bir adamı öldürmüştü. Nihayet boynu bükük huzura geldi. Her halinden mahcubiyet okunuyordu. Kısık sesiyle durumdan efendiler efendisini haberdar ederken... ...şunları söylüyordu. Ya Resulallah. Dedi. Seni hak ile gönderene yemin olsun ki Onu esir edip Sana getirmek için çok uğraştım Ancak o Buna yanaşmadı Ve savaşarak ölmeyi tercih etti Ben de onu öldürmek zorunda kaldım saflarda savaşan Abdurrahman İbni Affın yanına bir aralık ensardan iki delikanlı geldi. Bunlar Muaz İbni Amr İbni Cemuh ve Muaz İbni Afra adındaki iki ensar idi. Bıyıkları yeni terlemiş bu gençler kervanı takip için Medine'den yola çıkarken belli ki geri dönmekten son anda kurtulmuş ve buraya kadar gelebilmişlerdi. Hatta sağ ve sol tarafına gelen bu iki delikanlıyı gören Hazreti Abdurrahman Bunlar yerine yanında daha tecrübeli insanların olması temennisinde bulunacaktı. Ancak onların derdi kendisiyle birlikte savaşmak değildi. Birisi usulca yanına yaklaşacak ve yanındaki arkadaşına da duyurmamak için sesini biraz da kısarak fısıltı halinde ona şunu soracaktı. "Ey alça, Ebuceydi'yi tanıyor musun?" "Evet tanıyorum." dedi Abdurrahman İbn Af ve sordu. "Peki senin Ebu Cehil'le ne işin var ey kardeşimin oğlu? Resulullah'a küfrettiğini duydum. Nefsim yedi kudretinde olana and olsun ki... ...şayet onu görürsem... ...gölgen gölgesinden ayrılmadan önce onu mutlaka öldüreceğim. O Abdurrahman İbni Affa bunları söylerken... ...diğer delikanlı da arkadan eteğinden çekiyor... ...ve o da benzeri şeyler söyleyip... Gizlice Ebu Cehil'i soruyordu. Abdurrahman İbni Af bu iki delikanlının hal ve istekleri karşısında şaşkınlığını gizleyememişti. Ama yine de işte sizin bana sorduğunuz adam şu Diyecek ve karşısında şiir mırıldanarak savaşan Ebu Cehil'i gösterecekti. Daha o parmağını kaldırıp da işaret eder etmez her iki genç yaydan fırlayan ok misali Ebu Cehil'in olduğu yere doğru koşmaya başlamışlardı. Abdurrahman İbni Av, arkadan gençleri hayranlıkla seyredenmişti. İnsanlar, bugün Ebu Cehil'in yanına kimse yaklaşamaz diyorlardı ama gençler çoktan Ebu Cehil'in yanına sokulmuşlardı bile. Onların gitmesiyle Ebu Cehil'in yere serilmesi arasında çok az bir zaman geçmişti. Her ikisi birden saldırmış ve inen kılıç darbeleriyle Ebu Cehil yere serilmiş can çekişiyordu. Sevinçle huzura geldiler. Onlar için bir Allah düşmanı daha devrilmişti ya, bundan daha büyük bir müjde olamazdı. Şimdi bu müjdeyi Allah Resulü ile de paylaşma zamanıydı ve ümmetin firavunu Ebu Cehil'i öldürdüklerini söylüyorlardı. Onların heyecanlarına ayrı bir değer veren Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem peki onu hanginiz öldürdü diye sordu. Her ikisi de onu ben Onu öldürdüm. öldürdüm. Diyordu. Bu sefer de onlara... ...kılıçlarınızdaki kanı sildiniz mi? ...diye sordu. Hayır ya Allah silmedik. Dediler. Bu arada kılıçlarını da çıkarmış. Her birisi de Ebu Cehil'i kendisinin öldürdüğünü ispat için... ...onları efendimize göstermeye çalışıyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... ...her iki kılıca da dikkatlice baktı ve... Onu... İkiniz öldürmüşsünüz, buyurdu. Muazi ibn Afra küfür ordusunu İslam'a karşı kışkırtıp da Bedir'e kadar getiren böylesine önemli bir adamı öldürmüş olmanın hazıyla huzurdan ayrılırken kolundaki kılıç darbesini fark etmişti. Kan kaybediyordu. Meğer Ebu Cehil'e kılıç sallarken onun oğlu İkrim'e de Muazi hedeflemiş ve koluna bir kılıç darbesi indirmişti. Ebu Cehil devrilmişti ama hala yaşıyordu. Artık savaş bitmişti. Efendimizin talimatıyla sahabe savaş meydanında dolaşıp da neticeyi görmek istiyordu. Hatta Ebu Cehil'in de ölüler arasında olup olmadığını Efendimiz özellikle sormuş ve tanıyamazlarsa bacağındaki bir yarayı tarif ederek ona bakmalarını tembih etmişti. Zira Hira'daki vuslat öncesinde Abdullah İbni Cuda'nın hanesinde bulundukları bir sırada Ebu Cehil oyun bozanlık yapmış ve efendimiz de onu yere çalı vermişti. İşte bu hadise sonrasında Ebu Cehil'in dizinde yara oluşmuştu. Bugün Allah Resulü aynı yaranın izini hatırlatıyordu. Abdullah İbni Mes'ud Ebu Cehil'i fark ettiğinde Ebu Cehil'in ölümüne ramak kalmıştı. Yüzünü demir miğferle kapatmış, kılıcını da dizi üzerine koymuştu. Hareket edecek hali yoktu ve yüzü yere bakıyordu. Ancak hala yaşıyordu. Önce kılıcını kaldırıp işini bitirmek istedi. Ancak bu onun için kolay bir ölümdü. Ebu Cehil hezimeti iliklerine kadar yaşamalıydı. Bir de yıllar önce kendisine karşı savurduğu tehditleri hatırladı. ...Mekke'nin o sıkıntılı günlerinde... ...seni mutlaka öldüreceğim diye i̇bn Mesud'u tehdit etmişti. Hatta o zamanlar i̇bn Mesud bir rüya görmüş... ...ve bu rüyasını da Ebu Cehil'i kendisinin öldüreceği şeklinde yorumlamıştı. Onun için yanına yaklaştı... ...ve ayağını Ebu Cehil'in başına hafifçe dokundurarak... Seni rezil ve rüsva eden Allah'a hamdolsun. Şimdi aklın başına geldi mi ey Allah düşmanı diye seslendi. Ebu Cehil hala eski Ebu Cehil'di. Ne yenilgiyi bir türlü kabullenmek istiyor ne de küfründen taviz veriyordu. İbni Mesud'un bu sözlerine karşılık şunları söyleyecekti. Niye rezil ve rüsva olayım ki? Neticede bir adamı öldürmüş oluyorsunuz. Beni öldüren bir baldırı çıplaktan dolayı mı rezil olayım? Ebu Cehil'in derdi başkaydı. Çünkü aklı hala savaştaydı. Bir macera uğruna Bedir'e kadar getirdiği ordunun durumunu öğrenmek istiyordu ve güçlükle sordu. Sen esas bana söyle kim galip geldi? <Gülüyor> Zafer! Allah ve Resulü'nün! diye haykırdı İbni Mesud. Bu cehili öldüren bu haberdi. Kin ve nefretinden zerre kadar taviz vermeyen bu adam, İbni Mes'ud'a acı acı baktı. Küfrün tükenişiydi bu bakışlar aynı zamanda. Ancak kibir ve gururundan da taviz vermek istemiyordu. Bu haldeyken bile İbni Mes'ud'u küçümsüyor ve içinde bulunduğu konumu kabullenmek istemiyordu. Onu hala koyun çobanı olarak görüyordu. ...halbuki koyun gütmenin ayıplanacak bir yanı olamazdı. Hem her peygamberin koyun güttüğünü... ...bizzat efendiler efendisi beyan buyurmuştu. Evet, İbni Mesud da koyun gütmüştü ama... ...esasında Ebu Cehil'in maksadı... ...gider ayak İbni Mesud'a hakaret etmekti. Bu bardağı taşıran son damla olmuş... ...ve kaçınılmaz sonunu kendisi hazırlamıştı. Ve yılların vebalini üzerinde taşıyan Ebu Cehil'e... Son darbeyi indirdi İbn Mesul <Gülüyor> Küfür adına önemli bir kale daha yıkılmıştı. Onun ölümü aynı zamanda Bedir'in dönüm noktasını ifade ediyordu. Zira zaten onun zorlamasıyla Bedir'e gelen müşrikler gel. onun da öldüğünü duyar duymaz kaçmaya başlamışlardı. Abi, abi, abi, abi, abi. Efendimize bu müjdeyle gelen İbni Mesud, ya Resulallah, diye seslenecek ve Ebu Cehil'in ölüm haberini verecekti. Haberi duyar duymaz efendimiz önce... ...la ilahe illallah dedi, arkasından da sordu. Gerçekten öldürülmüş mü? <gülüyor> evet, deyince önce secdeye kapandı ve ardından da iki rekat namaz kılıp... ...İslam'ı ve Müslümanlara aziz kılan Allah'a hamdolsun. hakla batılın arası iyice belirginleşip müşrikler kaçmaya başlayınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kılıcını çekecek ve onları arkadan takip etmeye başlayacaktı. Bu takip sırasında yine Onların toplu kuvvetleri bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar mealindeki ayeti tekrar edip duruyordu. Bu ayet bundan beş yıl önce Mekke'de inmişti ve o gün bugündür sahabe, müşrik ordusunun hezimet yaşayıp da kaçacağı günü bekliyordu. Bedir günü olup da müşrikleri kaçarken gören ve bu kaçışı takip ederken de Allah Resulü'nün bu ayeti okuduğuna şahit olan sahabenin, söz konusu ayetin daha o günden Bedir müjdesini verdiğinde şüphesi kalmamıştı. Artık Bedir meydanında bir kenarda bağlanıp bekleyen esirlerle, cansız yatan müşrik bedenlerden başka Kureyş ordusundan herhangi bir unsur kalmamıştı. Bir grup sahabe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte esirleri teftiş ediyor. Bu esnada sahabe arasından birisi ileri atılacak ve sıranın şimdi de kaçan kervana geldiğini söyleyecekti. Bunu Efendimizin amcası Hazreti Abbas da duymuştu ve hemen sesini yükseltti. Hayır bu sana helal olmaz. Herkes şaşırmıştı. Olacak şey değildi. Bir adam hem esir olacak hem de kendilerini esir alanlara akıl öğretecekti. Efendiler efendisi de sordu. Peki niye? Çünkü Allah Celle Celaluhu sana iki topluluktan birini vaat ediyor. Şimdi de onlardan birini sana vermiş bulunuyor. Gerçekten doğruydu. Allah Celle Celaluhu Bedir zaferini bir ihsan olarak lütfettiğine göre, bir de kervanın peşine düşerek hırs göstermek olmazdı. Ve Hazreti Abbas'a dönen Efendimiz, ''Doğru söylüyorsun.'' buyurdu. Bu arada Allah'ın kendilerine bahşettiği zaferi şiirin kalıplarına döküyor ve Hazreti Ebu Bekir'le karşılıklı olarak sevincini paylaşıyordu. Bir aralık yanına, Taif dönüşünde kendisine eman veren Mutim İbni Adiyy'in oğlu Cübeyr gelecek ve onları affetmesi için talepte bulunacaktı. Resulullah'ı düşündürüp maziye götüren bir talepti bu. Ve bir müddet sonra şunları söylemeye başladı. Şayet Mutim İbni Adiy bugün yaşıyor olsaydı ve şu esirler konusunda benimle konuşmuş olsaydı Sırf onun hatırı için bunları serbest bırakırdım. Vefa insanıydı ve onunla birlikte o günleri yaşayanlar, Mut'im i̇bn Adiyin 3 yıl süren boykotun kaldırılmasındaki rolünü düşünüyor, Taif dönüşünde ortaya koyduğu kahramanlığı hatırlamaya çalışıyorlardı. Zira Mut'im her iki kritik noktada da önemli roller üstlenmiş ve Allah Resulü ile müminler yanında yer alarak, ...zulüm adına karanlık bir dönemin daha kapanmasına vesile olmuştu.